وأفوذ أمري إلا الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك منهم ذات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وأوه السميع العليم اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفس طرفتعين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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث من حيث أخرجكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم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 دين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو عيبه أذى من رأسه ففدية, ففدية من السيام أو صدقة أو نسوك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فسيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة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 Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun Cenab-ı Allah Celle Celalhu cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin Allah -u azim hakkı şan, hakka hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin Amin Okumuş olduğumuz ayeti kerimelerde Yüce Rabbimizin şu buyruğuna bakıyoruz. <gülüyor> Bakara Suresinin 191. ayetinden Cenab-ı Hak Celle Hazretleri buyuruyor ki وَقْتُلُوْهُمْ Onları öldürün. Nerede? حَيْثُ نَرَدَا فَقِفْتُمُوْهُمْ Yakalarsanız. Nerede yakalarsanız onları öldürün. Ve ve siz de onları çıkarın. Nerede? Min Haiti yerden hangi yerden axracıhum sizi çıkardıkları yerden, sizi çıkardıkları sürdükleri yerden, siz de onları çıkarın, sürükleyin. Wal fitne tu fitne, aşşdud daha kötüdür. Neden? Min alqatlı öldürmekten. Fitne fitne çıkarmak adam öldürmekten daha şiddetlidir. Ve onlarla savaşmayın nerede en de yanında neyin yanında mescidi mescidin hangi mescid? el haram mescid el haramın yanında hatta yukatilukum. onlar sizinle savaşıncaya kadar fihi nerede fihi orada Fein eğer katilukum sizinle savaşırlarsa faktuluhum siz de onları öldürür siz de onlarla savaşın ...kedelike işte böyledir... ...ne böyledir... ...ceza-u cezası kimin... ...el kafirine... ...kafirlerin cezası böyledir... ...kafirlerin cezası böyledir... ...şimdi Rabbimiz Cellevala Hazretleri... ...onları nerede yakalarsanız... ...öldürün ve sizi çıkardıkları yerde... ...siz de onları çıkarın... ...fitne öldürmekten daha kötüdür... ...onlar... ...orada sizinle savaşıncaya kadar... ...onlarla mescidi haram yanında savaşmayın... Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Fitne, fitne nedir? Aslında imtihan, sınama. Bir manası sınamadır, imtihandır. Sınama demek olan bu kelime altın ve gümüşü potada eritmekte ve iyi, iyiliği, kötülüğü belli olsun diye insana yapılan muamelede de kullanılır. İnsan nasıl birbirleriye nasıl muamele edecek nasıl sınanacak nasıl denenecek nasıl ki efendim altın ve gümüş bir potada efendim eritiliyorsa belli bir takım potalarda eritiliyorsa ve iyilik kötülük birbirine nasıl belli oluyorsa insan da muamelelerde böyle fitne hallerinde işte efendim sınamalarda birbirleriyle imtihan ediliyor <gülüyor> artık vazgeçerlerse Fe in şüphesiz ki fe inne şüphesiz ki Allah Allah gafur'un gafurdur rahim rahimdir. Artık vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah gafur yani gizleyendir, rahim bağışlayandır. Evet, vakatiluhum onlarla savaşın nere, ne zamana kadar hatta kadar la tekune kalmayıncaya kadar. Ne kalmayıncaya kadar fitnetun fitne kalmayıncaya kadar ve yekune, oluncaya kadar, ne oluncaya kadar? din dinde oluncaya kadar neyin? Kimin oluncaya kadar? Lillahi Allah için oluncaya kadar fe in fe inintehav eğer vazgeçerlerse fela artık onlar için yoktur. Uduvane düşmanlık illa Allah zalimin, zalimlerden başkasına bakın Cenab-ı Mevla Celle Hazretleri Fitne kalmayıncaya ve dinde yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Bakın Cenab-ı Hak ne diyor? Fitne kalmayıncaya kadar, yeryüzünde Allah'ın dini Allah'a ait oluncaya kadar, Allah'ın hükmü geçinceye kadar, şeriatın hükmü geçinceye kadar Allah düşmanlarıyla savaşın. Eğer düşmanlıktan vazgeçer, efendim o fitneyi, o fesadı ortadan kaldırırlarsa, o zaman zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Ya cihat işte. A şehru ay hangi ay haramın haram ay? Bir şehri haram, bir şehri ayaya hangi aya? haramı harami haramaya? Val hürmatı hürmetler kısasın karşılıklıdır. Femen o halde iğteda saldırırsa kim aleyküm size? Ne ne, saldır, ne neden saldırırsa featedu siz de ona saldırın. Siz de ona saldırın. Su da yavrum. Sırayla dağıt yer. gel. Featedu neye saldırdı aleyküm size. Vetakû sakının Allah'a Allah'tan ve bilin ki bilin ki inne şüphesiz ki Allah'a Allah ma beraberdir muttakîn. İnallah Allah ma'al muttakîn. Başka yerde inallah ma'as sabirin. Bakın. Demek ki muttakim kim, kim Allah'ın kendisiyle beraber olması olmasını istiyorsa ne yapması lazım? Muttaki olması lazım. Kim Allah'ın kendisiyle beraber olması için ne yapması lazım? Sabırlı olması lazım. Demek ki Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurduğu gibi haram ay haramaya karşılıktır ve hürmetler karşılıklıdır. Yani o ayın hürmeti, o efendim Allah tarafından konulan o hürmetler O halde size kim saldırırsa Yani o hürmetli ayda O efendim haram olan ayda Kim size saldırırsa Size saldırdığı gibi siz de onlara saldırın Allah'tan sakının ve bilin ki Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu muttakilerle beraberdir Katada der ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Ve ashabı umre yapmak üzere Mekke'ye doğru zilkada ayında Yola çıkmışlardı Hudeybiye'ye gelince müşrikler yollarını kestiler ve Mekke'ye girmelerine, ömre yapmalarına izin vermediler. Hudeybiye antlaşması yapıldı, Hazreti Peygamber ile ashabı geri Medine'ye döndüler. Bir sonraki sene Mekke'ye girdiler, yine zilkade ayında ömre yaptılar. Orada üç gece kaldılar, müşrikler Hudeybiye senesi onları geri çevirdiklerinde bununla övünmüşlerdi. Allah Teala onların bu yaptığının karşılığını bu şekilde verdi ve haram ay harama'ya karşılıktır. Hürmetler haram oluş karşılıklıdır. Ayetini indirdiğim ayet Hicret'in 7. senesinde Umretul Kazada nazil olmuştur. Kaza umresi. Allah Resulü'nü alıkoydukları umre. Vanfiku infak edin. Neden? Nerede nerede? Fi sebil-i yolunda kimin Allah Allah'ın yolunda ve la atmayın neyi atmayın bir kendi ellerinizle atmayın ile tehlike kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye de atmayın vahsinu ihsan edin inne şüphesiz ki Allah Allah yuhibbu sever muhsinine ihsan edenleri musinleri yani cenab-ı mevla Allah yolunda infak edin edin de kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın İhsan edin, şüphesiz Allah muhsinleri sever. Şabi'den rivayete göre bu ayeti kerime Allah yolunda infakta bulunmayan ensar hakkında nazil olmuştur. İkrimede ise daha genel bir ifade ile Allah yolunda infakta bulunma hakkında nazil olmuştur. Rivayeti vardır. Ebu Cübeyre İbni Dahak rivayeti bu iki rivayete biraz daha açıklık getiriyor. Ensar ellerinde geldiği kadar sadaka dağıtır. Allah yolunda fakirleri doyururlardı Bir sene kıtlık oldu da Bunu yapamaz oldular Bunun üzerine Allahü Teala bu ayeti kerimeyi indirdi. Evet Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri şey, Hazreti Ebu Eyyubel Ensari Zamanında İstanbul'a bir efendim Kuşatma altına İstanbul'u almak için bir sahabe ordusu Gelmişti onların içinde Hazreti Eyyubel Ensari de vardı Şimdi sahabeler kendi aralarında konuşuyorlardı. Biz ne yapsak da nasıl yapsak efendim bu şeye e, bu e, işte efendim e, Rumlara galip gelebiliriz. E, yüksek kaleler inşa etmişler. Kalelere çıkmak mümkün değil. Kimi dedi ki efendim çıkalım kalelerin üzerinde yukarıdan kendimizi aşağıya atalım onlar arasına. Efendim ne kadar öldürürsek onlar da bizi öldürsünler. Kimi de bu ayet-i kerimeyi okuyordu. Kendi ellerinizde kendinizi tehlikeye atmayın. Bunu duyan Hazreti Eyyub El dedi ki, siz ayetin manasını yanlış bir yerde tefsir ediyorsunuz. Ayet o manada gelmemişti. Biz, biz savaşları kazanmıştık. Yeryüzünde Allah'ın dininden başka bir dinin hüküm ve hakimiyeti yoktu. Bütün müşrik ve putperestleri susturmuştuk. Herkes efendim kendi kendine diyordu ki işte artık şimdiye kadar zaten biz Allah'ın dinini hakim kıldık. Bunun artık mesela bu arada malımız gitti, canımız gitti, efendim işte mallarımızı toplayalım, efendim evlatlarımız gitti elimizden, kaybettiklerimizi yeniden toparlayıp kazanalım diye bu ayeti kerime siz cihadı, gazayı terk ederseniz, Allah'ın dinini, dinini terk ederseniz, Allah'ın dinini müdafada terk ederseniz, dünyalık peşine, menfaat peşine düşerseniz, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye, atarsınız ayeti ben Resulullah'ın yanındayken diyor, indi diyor. Tabi burada kısa bir şey vermiştir. Mesela sadece ayetin nüzül sebebi buna binaen ayetin tersine baktığımız zaman durum çok farklıdır. Evet. Ayetin tersirlerine de inşallah mümkünse bakarsanız bir mütalaa olur. Hem de bu arada bana da yardımcı olursunuz. Çünkü ben hepsinin üzerinde çalışamıyorum. Hepsine ayrı ayrı zaman Vakit bulamıyorum. Ondan sonra sade efendim bu kelimeler üzerine çalışma yapıyorum. O o da apayrı bir ders halinde olması lazım. Onu eğer biz, biz bir ders halinde işlesek şu gördüğümüz bir sayfayı belki iki günde bitiremeyiz. İki üç derslerse belki bitiremeyiz. İşte biz de diyoruz en azından Kur'an'da hiç olmazsa kelimeden bir şey duyalım. Efendim nuzul sebebi hangi ayet neye göre nuzul olmuş onu duyalım. Bu da bize o da bize yetiyor yani. Ve timmu tamamlayın neyi el hacce hacci. Neye tamamlayın? Vel umreye umrete umreyi de Kimin için? Lillahi Allah için. Fe enhsertum <oldu> eğer Al konursanız. Yani o hacdan ve umreden alı konursanız. Fe <tub> mestaysara <isso> kolay olan vardır. Ne vardır? Minel hedyi bir kurban. Size kolay gelen bir kurban vardır. Vela <gülüyor> tahliqu ihramdan yani tıraş e, ihramdan çıkıp da yani çıkmayın tıraş etmeyin başlarınızı ihramdan çıkmayın. Ne zamana kadar? Rûûsekum <gülüyor> başlarınızı hatta yebluğa ulaşıncaya kadar hediy kurban Mahi, nereye? Mahille yerine. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin ve ihramdan çıkmayın. Fe her kim kana ise neyse minkum sizden neyse mariden hasta ise ev veya bihi kendisinde ezen bir rahatsızlık varsa neden min başında kimin başından bir rahatsızlık olup da veya rahatsız ise o zaman ne gerekir fefidyetun ona fidye lazımdır neden min siyamin ya ya oruç Ev sadakatin veya sadaka Ev yada nusukin veya kurban Yani ya oruç ya sadaka veya kurban Fe izâ emintum Ne zaman ki güvenlikte olursanız Güvenlikte olduğunuz zaman Femen temette'e Faydalanmak isteyen için Neden faydalanmak? Bil umreti umreden faydalanmak İlel haccı hacca kadar Buna temettu hacı denilir Hacin üç çeşidi var Temettu hacı, ifrat hacı, kıran hacı. Temettu hacı, efendim, umreyi yaparsın, umreyi bitirirsin, ihramda çıkarsın, hac zamanında ihramı giyer, tekrar e, haca gidersin. E, efendim, kıran hacı, o da aynen hacı, umreyi de yapıyorsun, hacı da yapıyorsun, umreyi yaparken ihramda çıkmıyorsun. Ona bir kurban, ona da kurban gerekiyor, öbürüne de kurban gerekiyor. Efendim, te... Ha, i̇frat hacı ise efendim bütün o ha ihrama girdiğin andan itibaren efendim şeye kadar e, ihramda çıkmıyorsun. Hacın minusluklarını bitirene kadar ihramda çıkmıyorsun. Onda da kurban yoktur. Evet. Neden? E, yani eğer ki kim bu noktada femen staysara kolay olan hediyu bir kurban. Femen her kim lem yecit bulamazsan eğer ki mesela işte sadaka veya efendim e, oruç no e, sadaka veya kurban bulamazsa fesiyamın o zaman oruç tut oruç tutmalıdır. Kaç gün? Selasetin. Üç gün. Nerede? Selaseti eyyamin. Üç gün tutması. Nerede? Felhaci hac sırasında. Ve 7 yedi günde ne zaman? İzaracatun döndüğünüzde tilke işte bu. Aşaratun on eder. Kamiletin tam on gün eder. Yani efendim eğer bunlardan birileri bulamazsanız 3 gün efendim hacda memleketinizde döndüğünüzde ve 7 günde evinizde tutmak üzere tamamı 10 gün kim efendim limen kim ki lem yekun olmayanlar içindir neyi olmayanlar için ehlihu ailesi olmayanlar için nerede hadri hazır olan mescidil haram mescidil haramda ehli hazır olanlar içindir sakının Allah'a Allah'tan va'lemu bilinki ve bilinki bilin inne inne muhakkak ki Allah inna Allah muhakkak ya Allah şiddetli olandır ekabın cezası şiddetli olandır. Şimdi Cenab-ı Mevla Celle Velaluhu Hazretleri Haccı ve umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer alık konulursanız hac ve umre yapmaktan alık konulursanız kolay olan bir kurban vardır. Kurban yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden kim hasta ise ya da kendisinden başından bir rahatsızlık varsa ya da oruç, oruç ya da yasadaka veya ya da kurban bunun için fidyedir. Güvenlikte olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen için kolay olan bir kurban vardır. Her kim, her kim bunu bulamazsa haç sırasında üç gün Döndüğünüzde de yedi gün oruç tutmalıdır. İşte bu tam on gün eder. Bu ailesi mescid-i haramda olmayanlar içindir. Yani ailesi mescid-i haramda olanlar için on günü orada tutar. Allah'tan sakının ve bilin ki şüphesiz Allah cezası şiddetli olandır. Celle Celaluhu. Evet. 196. ayette kaldık. Bir dahaki dersimiz inşallah 197. ayetten başlayacağız Allah'ın izniyle eğer ömrümüz buna yeterse Evet edeb Lisan'da az konuşmak ve dili korumakla ilgili Hadis sayfa 168, hadis 287 Başlık az konuşmak ve dili korumak Ebu Bekir radiyallahu teala Anhu'dan peygamber aleyhisselatü vesselam buyurdu ki biriniz Ramazan'ın tamamını oruçla ve kıyam yani namazla geçirdim demesin. Ravi der ki kişinin gaflet ve uyku hali dışında şuurlu olarak kendini temize çekmesinden daha çirkin bir şey yoktur bilmiyorum. Kendini temize çekmek yani ben iyiyim ben şunu yapıyorum ben bunu yapıyorum gibi. Evet. 288. hadis yine Ebu Bekir radıyallahu anhı'dan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki sizden biriniz Ramazan'ın tamamını kıyam ile geçirdim demesin. Katade radıyallahu an der ki Allahu te Allahu Alem ümmetinin nefsini temize çekmesinden korktuğu için böyle buyurmuştur. Yani bunu bunu yaptığın takdirde belki övüntüye sebebiyet vereceği için bunu böyle buyurmuştur. Aksi halde tabii ki Ramazan Ayı, uyku ve gafletle geçirilmez. Evet. Hadis 289 Sabit Elbünani radiyallahu teala anhu'dan Şedad bin Efs radiyallahu an kölesine sofrayı getir de biraz oyalanalım dedi. Arkadaşlarından birisi ona dedi ki seninle dost olduğumdan beri senden böyle bir şey bir söz işitmemiştim. Şedad radiyallahu an dedi ki evet doğru söylüyorsun. Resulullah Aleyhisselat Vesselam'a biat ettiğimden beri dizginleyip bağladığım, bağlayamadığım tek sözüm bu oldu. Az konuşmak, dili korumak var ya. Hep dillerini Allah için konuşturuyordular. söz tek sözüm bu oldu. Bu benim aleyhimde ezber, bu benim aleyhimde ezberlemeyin. Sakın bu ezberlemeyin. Bu benim aleyhimde. Dedi ve tesbih tekbir ile getir, ile tekbir getirdi. Allah'a hamdetti. Ya. <gülüyor> bakın lüzumsuz söz söyledi gel sofraya getir oyalanalım Bak, lüzumsuz söz olduğu için dilini ona açtığından dolayı pişman oldu hadis 290 bekir bin maiz errabi er bin Haysemeden naklediyor ey bekir bin maiz sana üzerine vazife olan şeyi söylemem dışında dilini muhafaza etmeni tavsiye ederim dil değil hazreti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz bin Cebel öyle dedi ya Ya Resulullah biz dillerimizden dolayı muahaze edilecek miyiz? Anan seni yitirsin ya Muaz dedi. İnsanların dediği yüzüstü efendim tepe taklak cehenneme atılmanın sebebi dilinin yüzünde değil mi? Ya. Hadis 291 Ebu Hayyan et Teymi babasından naklediyor. Er-Rabi bin Haysem radiyalağın der ki dünya işinden bahsettiğini hiç duymadım. <gülüyor> el-Rabi bin, er bin Haysem'in dünya işinden bahsettiğini hiç duymadım. allah Ekber ya Rab. Biz olsak deriz ya pek bu adam ölecek açlıkta. Bu adam ölecek. Nasıl dünya işine bahsetmedi? 292. El-Avam bin Hayser Havşep'ten İbrahim et-Teymi radıyallahu anh namazda veya namaz dışında başını semaya kaldırdığını görmedim. Ve onun hiç dünya işi hakkında lafa daldığını da görmedim. allah Ekber ya Allah'ım sen affet ya Rabbi. 293. hadis Ebu Hayyan Eteymi babasında Errabi bin Haysem'in kızı ona geldi ve babacığım gidip oynayabilir miyim dedi. O da dedi ki ey kızım git ve ancak hayır konuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya hayır konuş konuş yani eğer ki illaki konuşacak olacak olursan ya hayır konuş veya sus. 294 Yahya bin Ebi Kesir'den bir adam birisini övünce Selef'ten birisi ona sen onu nasıl bilirsin dedi o da onun sözlerini boş konuşmaktan koruduğunu gördüm dedi yani sözleri boş değildi Ebu Ubeyd 295. hadis Ebu Ubeyd'den konuşmasını Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh'ı kadar titizlikle koruyan birini görmedim. Ebu Ubeyd diyor. Ömer bin Abdülaziz peygamber Hazreti Ebu Ömer'in Ömer torunu. Ömer. Torunu. Ya. Ona 5. raşit halifesi deniyor. 296. hadis Ummeyye bin Abdullah bin Amr bin Osman bin Ömer bin Abdülaziz'in yanında idik. Bir adam birisine koltuğunda koltuğunun altında dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu dedi ki gücünüz yettiği halde neden sözün en güzelini konuşmazsınız? En güzeli nedir dediler. Dedi ki şayet elinin altında deseydi bu daha güzeldi. Elinin altında deseydi bu daha güzeldi. Ya. 297. hadis El Hasan El Basri radıyallahu anh'dan şöyle söylenir diyeyim. Hikmet sahibinin dili kalbinin arkasındadır Bir şey söylemek istediğinde kalbine döner eğer lehinde ise söyler aleyhinde ise susar Cahilin kalbi ise dilinin ucundadır hiç kalbine yönelmeden diline, diline ne gelirse söyler ne, Tam zamanın tam zamanımız Bakın, tekrar ediyorum. Hikmet sahibinin dili kalbinin arkasındadır. Bir şey söylemek istendi, istediğinde kalbine döner. Eğer lehendeyse söyler, aleyhendeyse susar. Cahilin kalbi ise dilinin ucundadır. Hiç kalbine yönelmeden diline ne gelirse onu söyler. ya biraz menzuyu uzatıyor. Şurada kalalım inşallah. Baya bir 2-3 evet, tane daha okuyalım. 3 tane daha okuyalım. 3-3 tane kalalım ki olsun. 298. hadis Meymun bin Seyah Radiyallahu dedi ki, 20 seneden beri konuştuğum bir kelime yoktur ki, düşünmeden söyleyeyim ve pişman olmayayım. Ancak Allah'ı zikretmek bundan hariç. allah 299 Binti Ebul Hakem El Gifariye radiyallahu teala anhüden Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, kişiyle cennet arasında bir ok ucu kadar mesafe kalır da, bir kelime söyler bunun üzerine cennetten sanadan daha uzak bir mesafeye kadar uzaklaşır. Bir dil, bir dilde çıkan kelime. Sana bir yerin adıdır. Suudi Arabistan'da. Evet, 300. hadiste kaldık. Burada kalıyoruz inşallah. Muhammed Şamil Yaz. lisanda 300. hadiste kaldık. Bakara suresi yazdın mı? 109, kaçıncı ayet hadise kaldık. Evet. Evet. Şehadet ve şehitlik 27. şiir. Evet. Çok önemli bir şiirdir ve akaidi vurgulayan bir şiirdir yani. Şehadet bir çağrıdır nesillere ve çağlara. Çağrıyı duyuramasın sağır kulaklara. Hakkın çağrıcıları duyursunlar çağlara. Hakka karşı kibirlenme ulaşamasın dağlara. Ya. Tut şehadet yolunu onda hep hayat vardır. Rabbinin rızasına götüren sıhat vardır. Kederlenme ey kardeş daima hayat vardır Şehadet ile Rabbine özlü itaat vardır Şehadet ile canını sat Rabbine Şehadet ile sen canını sat Rabbine Ödeyecek sana ecrini misli misline Kalk sen kılıcı kuşan beline Katıl sen şehitlerin akın seline Şehadet Allah'a götüren yolun adıdır Müminin hem kolu hem kanadıdır, hurilere kavuşturur sevinç yurdudur, kederler ve gamlar orada yok olur. Canını veren Allah satın alıyor canını, mahşer gününde mis kokutur kanını. Nasıl olur da yaratana vermezsin canını, canını vermek için kurtarırsın imanını. Bir can gider binlerce canlar gelir Bir kan heder olunca nice kanlar gelir Şehadet yolcusu kişi severek can verir Rabbinin aşkı uğruna severek kan verir Ya Rabbi şehadet şuuru ile kalbimizi pekiştir Vahdaniyet şuurunu kalbimize yerleştir Vadettiğin cennetine bizleri de eriştir Dinin yüce aşkını kalbimize yerleştir Şehadet ile nice tarihler yazılır. Kula kulluğun kökü hep onunla kazılır. Hükmü ilahi gelir, batıl hükümler bozulur. Put ve heykeller yerine kelime-i tevhid yazılır. Şehadet ile dünyaya meydan okur. Şehadettir. Şehadet ile dünyaya meydan okur. Şehadettir hep kafirleri korkutur. Şehadet ile mümin münafık birbirinden ayrılır. Şehadet ile ehli iman Hep bununla sevinir Şehadetle mümin nesillere yön verir Batıl nizamlar yok olur Hak nizam onunla gelir Şehadet sayesinde o nizamlar kökleşir Şehidin mükafatını ahirette Allah verir Celle Celaluhu Şehadet hakla batılı birbirinden ayırır Bu bir ilahi paroladır Mümine bildirilir Söndürülmüş kalpler bununla dirilir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmetine ilahi bir sevgidir Paslanmış kalpler şehadetle cilalanır İlahi bir boyadır mümin bununla boyanır Allah için bütün zorluklara dayanır Buna dayanamayan cehenneme nasıl dayanır Dayan sen ey mücahid kalbini imanla doldur Rabbinin rahmeti kuluna karşı boldur Buna inan sen Hakk'a giden yol budur. Yolların en hayırlısı Allah'a giden yoldur. Şehidin inancı Kur'an'dadır. Onda iman fışkırır. Seve seve Hakk'ın uğrunda can verir. Hiç kimseye güvenmez. Sadece Rabbine güvenir. Rabbinin emirlerini hep baş tacı edinir. Şehitlik mertebelerin en yücesi. Şehitlikle yükselir Hakk'ın sesi. Nefesinin sonuna dek duyurur hakkının sesi, Sen yükseldikçe kesilir kafirin sesi. Şehidimin yarasında kan akıyor yerlere, şey, Kıymetli şehidimin ruhu yükselir göklere, Bir eser bırakıyor kalan nesillere, Ne mutlu o nesile ki sarılsalar o esere. Şehidimin hanımı dul yavrusu yetim kalmış, ne mutlu şehidime şehadet şerbeti içmiş. Rahmet ola şehidime hakkın yolunu seçmiş. Şehidim hakkın hakimiyetini nefsine tercih etmiş. Şehitler hiçbir zaman ölü değildir. Şehadet ruhu taşıyan ancak şehidi anlar. Şehidimin yarasında hep akıyor kanlar. Şehadet şerbetiyle bırakıyor mesajlar. Şehitler ümmete mesajlar bırakıyor. O mesajlar insanı Rabbine yöneltiyor. Dikkatli ol ey insan şehitler yaşıyor. Şehitlikle insanlar Rabbine kavuşuyor. Şehit diyor ki bana hiç üzülme. Günahına tevbe et ağla gülme. Kanın aksa da bo sen boyun eğme zulme. Mazlum ol zalim olarak Rabbine dönme. Şehitler çoğaldıkça zulüm yok olur. Ey şehit anneleri ağlama sen ne olur Şehidini verdikçe din ve namusun kurtulur Şereflerin en şereflisi kendisine verilir Ya Rabbi şehadete ulaştır bizleri her zaman Kalbimize yerleştir şehadet aşkını kur her an Şehadet kervanına bizi ulaştır her an Şehitler hep diridir bunu bilsen her zaman Şehadetler hep dinin temeli Şehadetlerdir hep, hem, hep dinin temeli Şehadet sayesinde Haremine dokunmaz Kur'an'ı ayakta tutar Bu şehadetseli Şehadete susamış erler Esas bunlardır veli Ya Bir toplumun temelinde Var ise şehadet O toplum hiçbir zaman Görmez zillet O toplumda yetişir onurlu millet Onurlu milletiyle ayakta durur İslami devlet. Bugün İslam ümmeti bunun için efendim e, zillet e, hayatını yaşadığı bunun sebebi değil mi? Bastığımız topraklarda şehit kanları fışkırır. Şehit başını kaldırsa yüzünü yüzümüze tükürür. Halimizi görse şehit yerinde küpürür. Kendi haline değil bizim halimize üzülür. Şehitler ki sana nice fetihler açtık. O fetihlerle hep biz karanlık çağları kapattık. Dini ortada kaldırasın diye mi savaştık? Senin gibi torun olsun, olmasın artık. Yarın sen de geleceksin ilahi divana. Şehitler ki ey torun iyice kulak ver bana. Ben dinim için canımı feda ettim, bulandım kana. Sen ise hangi izde gelirsin ilahi divana? Şehitler ki ey torun isyanın kemiklerimi sızlatır. Sen Mercedes'le dolaşırsın ben bulamazdım katır. Sen ekmeğin için yağ çekerken ben hak için tutmadım kimseye hatır. Ne olur bu gerçekleri deden için yaz bir satır. Şehitler ki ey torun onurluyken beni alçalttın. Birkaç kuruş menfaate dinini sattın. Namuslu bacımı sen kahpe yaptın. Ben namus için can verdim sen ise meyhane açtın. Şehitler ki ey torun hayat çok pahalıdır. Hayasız torunlar hep zaman hep zararlıdır. Hayasızlığı yaşamakta hep kararlıdır. Allah aşkına söyle torun bunun neresi yararlıdır? Şehitler sayesinde sen rahat uyuyorsun. Şehitleri unuttun batıda dem vuruyorsun. Sen boğayken batı ne danaydı ne de tosun. Deden ona boyun eğmez iken sen ise yalvarıyorsun. Öyle değil miyiz bugün? Bugün o halde değil miyiz? Batı batı demekle dedenin şerefini kirlettin. Batı köy iken sen onu kent haline getirdin. Müslümanım demekle zilleti peşin kabul ettin. Yerin altında yatan dedeni böylelikle kahrettin. Hangi taşı toprağa eşersen şehit çıkar. Hiç düşünmez misin neden şehit oldular? Yaralarla, berelerle düşmanı hep kovdular. Kovulan düşmanlara torunlar dost oldular Bugün öyle değil mi torunlar Şehitlerin kanı yeryüzünde Yeryüzüne çıksa sel olur O selden din düşmanları boğulur Torun ise Düşmanı şakşaklayıp durur Sen şakşakladıkça Onlar hep kudurur Şehit der ki Dünyaya dönüş olsa da dönsem Dininden yüz çevirmiş Torunlarımı görsem Görsem de onların yüzüne tükürsem Ondan sonra tekrar şehit olup Rabbime dönsem Şehit şehadetle sahabeler Dünyaya hakim oldular Devrilmeyen güçleri onunla devirdiler Allah'a karşı koyan güçleri onunla çevirdiler Kisraları o güçle devirdiler Sahabeler ümmetin birer yıldızlarıdır Onlardır ümmete güç verir motoru ve hızıdır Ümmet için onlar hep sancılıdır. Ekinleri, bostanları hem tatlı hem acıdır. Ya Rabbi, sen nasip et bize o mübarek şerefi. Öyle bir şereftir ki dünyada kaçırır keyfi. Ahiret yurdu için getirir hep zevkleri. Budur şehidin dünyada imtihan gerçeği. Şehit der ki, elini şakakına koy düşün. Dedeni neden şehit ettiler? Düşün, 1400 küsür sene şerefli tarihini düşün. Dede ile torunu birbirinden ayırdılar. Düşün, şehadet şerefiyle İslam topraklarını kurtardılar. Senin gibi vurdum duymaz. Torunlar ise toprakları sattılar. Şerefini elinden alıp seni köle yaptılar. Uyan be hey gafil torun, seni dedene düşman yaptılar. Adam kalkıp küfür etmiyor mu şimdi efendim ecdadına? Ya gaflet uykusunda artık gaflet uykusundan uyan artık düşmanı tanı. Ceddin seni makberden bekliyor. üzmesen atanı. At sen üzerindeki tozları şahlan. Sevindir atanı. Dört günlük dünyada değiştirme cennet vatanı. Kur'an'ın yüce sedası seni şehadete çağırıyor. Şehit anaların ağlayışını ciğerleri dağılıyor. Birileri arkana saklanmış seni hep vurduruyor. Seni öldürtüp dinine saldırıyor. Başını kaldır artık sen tanı o dinsizi. Senelerdir içimize girmiş vurdururlar birbirimizi. Yerleri sabit kalsın diye çıkarırlar kirizi. Cılız bir dana ile yedirirler semizi. Bir zamanlar sen aslan gibi kükredin. Bu aslanlar yok oldu, tilkiler yer alırken, bülbüller katledildiği, kargalar öterken, şehadet seni bekliyor uzun zamanlar gerçekten. Hamzalar gibi kükre, kalk sen git şehadete, şehadetinle ümmet kavuşurlar saadete. Yeter artık hiçbir zaman güvenme, güvenme hainlere. O hainler ki dinini çiğnenmiş, dinini çiğnenmiş seni götürmüş zillete. Kur'an'ı rehber edin, onunla koş, koş şehadete. Şehadeti seçmeyenleri götürürler esarete. Pislikleri uğruna faturayı çıkartırlar millete. Kal Kur'an ile sen ehli imanı getir cesarete. Ya, evet. <Sessizlik> Akayd'de kalmıştık, evet. Evet. İslam fikriyatının zuhuru ve inkişafı tamamen bu işkence ve eziyet, mihnet ve meşakkatın tabi sonucuydi. Geçen işlediğimizin dersin devamı. Çünkü mukaddes ve ulvi bir hedefe yönelen ve bu niyetle, niyet ile yola çıkan bir insanın açlık, susuzluk, gariplik gibi pek çok güçlüklerle karşılaşırız. Birçok mücadele safhalarından geçmesi bütün meşakkat mehnet ve müsibetlerle tahammül etmesi gerekir. Böyle kimselerin edindikleri tecrübelerin tesiriyle mukaddes gaye ve ulvi maksatlarına olan muhabbetlerinin kat kat yükselmesi, çoğalması bunun tabii sonucudur. Neticesinde başka bir şahsiyet meydana şahsiyeti şahsiyet meydana edindik meydana çıkacaktır. Bu yeni şahsiyet elbette ki hedef ve gayeye uygun Özel bir kalıpta yoğrulmuş olacaktır. Öyle ki o şahsın o gaye ve o maksadın hedef ve yolundan dönmesine artık imkan kalmaz. İşte İslam'ın mübarek ve mukaddes şeriatı böyle şahsiyetleri yetiştirmek ve böyle şeciyeleri korumak için Müslümanlar üzerine günde beş vakit namazı farz kılmıştır. Bu vesileyle bütün fikirler ve görüşlerin aynı ulvi hedefle toplanmış olsun, bütün azim ve gayretler kuvvet ve maksatların mukavemet ve istikamet ile arzu ve gayeye vuslata birleşsin. İtikat ve imanlarda gelen kulluk ve muhabbet bağları yeniden gizli ve aşikar, yerde ve göklerde olan bütün ruhani mahlukların kuvvetlerinin ihtiyarına tabi olduğu İslami tefekkür ve düşünce, böylelikle vücut hakimiyetinin vuslatını düşünüp itiraf ettikten sonra bütün irade ve muhabbetiyle onun iradesine teslim olmuş olsun. İslam şeriatı Müslümanların dini duygu ve imanlarını takviye etmek için beş vakit namazı farz kılmıştır. Bu dünyada Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini inkiyat için namaz kılmayı vaat etmişlerdir. Yani namaz bir bakıma Allah Celle Celalun emirlerine itaatin bir sembolüdür. O Allah Celle Celaluki ki bilinen ve bilinmeyen alemlerin sahibi gizli ve aşikar her şeyi gören bilen ceza gününün hakimidir kulları üzerinde her kudrete sahiptir. Kısacası, bu ibadetten yegane maksat, Müslümanların, Allah Celle Celaluhu'nun emir ve hükümlerinden, başka hiçbir kanuna ve kanun vaz eden makamlara itaat etmemelerini temin etmektedir. Evet, bisetin başlaması ile İslami bağrılarına basanlar ve kelime-i tevhide iman edenler, yukarıda arz olunduğu tarzda terbiye gördüler, diğer taraftan bu eşsiz terbiyenin yayılması tebliğ ve propagandasının müessir, müessir bir amil idi çünkü cemiyet gözüyle görüyordu ki kendilerinden olan bazı insanlar bu davete kapılıyor. İslam'a dahalet ettikten sonra bütün işkence ve sıkıntılara rağmen imanlarında en ufak bir sarsıntı olmuyor çelik gibi imanları her türlü baskıya kafi geliyordu. Sahabenin bir tanesini yakalıyorlar, ismini unuttum. Tam onu idam sepasına getiriyorlar, asacaklar. Diyorlar ki sen Muhammed'e kötü de ki, keşke Muhammed şu anda benim yerimde bu ipte olsaydı dedi seni serbest bırakacağız. Vallahi etimi, kemik, kemiklerimi doğran doğran doğrasanız bile ben bunu söyleyemem. Seni öldüreceğiz, son sözünü söyle diyor. Hubeyb, Hubeyb, Hubeyb, Hubeyb. Bu beyirradiallahum. Son sözünü söyle. Son sözünü söylediği zaman dedi ki, son sözüm şudur. Bana müsaade edin, ben iki rekat namaz kılayım, efendim Rabbi'me yöneleyim. Ondan sonra yapmak istediğinizi yapın. Namazı kılıyor, namazı bitirdikten sonra namazda şöyle dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Şu anda beni bu kafile şey şey dedecekler. Benim şu andaki şehadetimi. Resul-i Kibriye aleyhissalatu vesselamına salat selamımı götür ve efendim ona bildir ki belki benim bu halimi duyar acır bana efendim dua eder onun duasına efendim şu an ki efendim bulunduğum hal onun duasına ilhak olsun bu duayı yaptıktan sonra kafirlere dönüyor diyor ki ey kafirler vallahi eğer siz Hubeyb korktu da namazı uzattı demeseydiniz daha çok uzatacaktım o esnada Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam Sahabeleri arasındaydı Ve aleyke selam ya Hübeyb dedi Şu anda kardeşiniz Hübeybi Efendim kafirler tarafında İdam sehpasında şehit ettiler dedi ya. İşte onun için imanları o kadar efendim Çelik gibi iman vardı ki onlara Hiçbir baskı onlara kafi gelmiyordu Evet Evet Tabii ki bu husus onların kafirlerin fikirlerini çok, onların kafirlerin fikirlerini çok meşgul ediyordu. Para, pul, evlat ve iyal, şan ve şöhret, kadın ve cariye kazanma gibi nefsani arzuların süküt ettiğini, bütün bunlardan el etek çekmeleri icap ettiğini gördüler. Diğer taraftan imanlarını muhafaza uğruna her çeşit işkenceyi, gönül rızasıyla kabul eden kimselerin meftun olan cazibesine kapıldıkları davanın hakkaniyetine ve doğruluğuna denil oluyordu. Davaya karşı alaka ve te tecessüsleri de artıyordu. La ilahe illallah mefhumunun hakikatını anlar anlamaz onların da hayatında bir inkılap ve bir değişme oluyordu. Az zamanda bu inkılap bütün ruhlarına, ruhlarına nüfuz ediyor, kalplerine kök salıyordu. Bu mübarek kelime uğruna dünyadan ellerini çekiyor Mal, can, evlat ve iyal gibi dünyanın bütün lezzetlerini terk ediyorlardı. Bu iman ve akidenin nuru kalplerinin kasvetini yok ediyor, cehaletin perdesini gözleri ve fikirleri önünde kaldırıyordu. Sonra da vesilet kulubuhum vesi vejilet kulubuhum Türkçe yazmışlar. Vejilet kulubuhum ayetini ayetinin izahı buyurduğu gibi Hakk'ın tecellisi kalpleri açıyordu. Bu nevi Temiz kalpli ve dürüst insanların yanında mezaristanda yatan ataların kemikleriyle övünen cahiliyetin reislik gururuna kapılan, şehvani arzular peşinde koşan ve dünyevi lezzetlerin gözlerini kör ederek hak ve hakikati, hakikati görme işsinde mahrum olan başka bir grup insan daha vardı. Fakat bu haksızlığa, hastalığa kapılmayanlar kendi kendi kendilerine bu davete kapılıyorlardı çaylarınızı buyurun içebilirsiniz. Ben sonra içerim. Diğer bir grup da güçleri olduğu müddetçe İslam'a karşı direndiler. Sonunda Hakk'ın azamet ve celaleti karşısında eğildiler. Nihayetinde öyle bir an geldi ki yalnız fıtri ve temiz karakterlerden, selim akıl ve fikirden, doğruluktan ve temiz kalplilikten mahrum olanlar için Olanlar İslam nimetinden mahrum oldular. Diğer taraftan cereyan eden bu olaylar içerisinde cemiyette arz olunan bu davanın hak ve hakikat olduğunu apaçık bir şekilde meydana koyan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın numune olan yaşayışıydı. Numune gösteriyordu. Çünkü resul Hem Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, Selemi dinleyen sözlerini işiten Mübarek cemalini hareketini Amalini gören Sade yaşayışına örnek adalet Adetlerine ve temiz ahlakına Şahit olan herkes Onun parlak hayatının berrak Aynasında İslam güneşinin Mana ve mahiyetini özünü Ve hakiki ruhunu kolayca Anlayabiliyor ve en güzel bir Numunede açık ve müneccem Açık ve mücessem e, Olarak görebiliyordu Bu mühim mevzu ve her ne kadar etraflıca açıklanmaya muhtaç ise de bu bası kısa keserek esas maksada mütevecihin diğer mühim işleri gözden geçirelim. Nübüvvet şafağının doğmasından önce yani kainatın efendisi, cihana ışık ve hayat saçan İslam güneşi, İslam'ın güneşi, Hazreti Peygamber ve vesselamın risalet gelmezden evvel, Hicaz'ın zenginlerinden ve sermayedarlarından biri olan eşi Hüveylid'in kızı, Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın kendisine verdiği mal ile ticaretle, ticaretle iştigal ediyorlardı. Fakat Cenab-ı Allah onu hak kelimeyle ve yola davet etmeye memur edince ticaret işi aksadı. Diğer taraftan Hz. Resul aleyhissalatü vesselam İslam'ı tebliğ etmek için bir inkılap hareketine başlaması. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bütün Arabistan'da onun aleyhine bir birleşme, uyanma ve silahlanma hazırlıkları başladı. Fiilen harekete geçti. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve eşi Hazreti Hatice radiyallahu anha hoşnutluğu ile seve seve davet ve pro propaganda yolundan mallarını harcadılar. Öyle bir an geldi ki kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam tevli için taifesi, taife gitmesi icap ediyordu. Bir binek hayvanı bile yoktu. O kadar mala mülke sahip olmasına rağmen. Hepsini yaydı. Dağıttı Allah için. Mecburen yaya olarak yola koyulmuştu. Halbuki düne kadar Hicaz'ın en zengin tüccarı, kazancı ve malı mülkü en çok olanların başında geliyordu. İşte o bu durumdayken Kureyş uluları yanına gelerek ona şöyle bir teklifte bulundular. Eğer bu davada Gayende mal, mülk, servet sahibi olmak ise sana o kadar mal toplayalım ki hepimizden daha zengin olasın. Eğer maksadın şan ve şeref sahibi olmaksa sana mutlak bir reislik verelim. Senin için emir ve iznin olmaksızın hiçbir işe teşebbüs etmeyelim. Ve senin emrinde asla dışarı çıkmayalım. Sultanlık istersen seni başımıza sultan olarak dikelim. Yok eğer kadın istiyorsan seninle evlendirmek üzere memleketin en güzel kızlarını getirelim. Bütün bu tekliflere teklifler kendisine arz edildi ama Allah Celle Celaluhu Burada kalalım biraz uzun. Burada kalalım inşallah. Bu, bu da buradan o konuyu bitiremeyeceğiz. Az bir şey bir bakayım zamanımız doldu mu? Siz çayınıza devam edin. Soğutmayın. Saatımızda bir iki şeyde bir şeyde okuyalım. Abdesti bozmayan durumlarla ilgili. Ana çizgilerle İslam fıkhının e, 70. sayfasının da kalmıştık. Abdesti bozmayan durumlar. Aşağıdaki şeyler abdesti bozmaz. 1- Kişinin ön ve arka yollarından başka vücudunun herhangi bir yerine çıkan kan, irin ve sarı su çıkış yerinin çevresine yayılmayıp bir damla halinde kalırsa abdesti bozmaz. 2- Kabuk bağlamış bir yaranın kan çıkmaksızın kabuğun düşmesi. Bir yara kabuk bağlamış ama kabuk kendi kendine düşmüş. O düşen kabuktan dolayı abdest bozulmaz. 3 mayasır rütübeti ve parmak aralarındaki pişiklik. Abdesti bozulmaz. 4 tükürük veya sümiye af buyurun. Yarıdan az kan karışması. Yani çoğu aynı ise bozulur. 5 ağız dolusu olmayan kusuntu. 6 ağız dolusu dolusu balgam kusmak. Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre abdesti bozmaz. Ebu Yusuf'a göre ise içerden ceuf yani gelen ağızdan dola, dolusu balgam abdesti bozar. İmam iki imama göre bozmaz, bir imama göre bozar. Yedi burun, kulak ve bir yaradan vücut kurdunun düşmesi. Bu kurt temiz olup üzerinde yaşlık azdır ve kendisine akıcılık özelliği bulunmaz. Vücudun herhangi öyle bir durum, mesela bir yaranın, mesela yaradan böylesi bir şey olursa. Sekiz, cinsel organa el dokunmak abdesti bozmaz. Hazreti Peygamber'e erkeklik organına dokunan bir kimsenin abdest alması gerekir mi diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. O senden bir parçadır veya senden bir et parçasıdır. Hazreti Ali'nin bu konuda ben ona mı yoksa burnumun yumuşak tarafına mı dokundum? Hiç umurumda değil dediği nakledilmiştir. Şafiilere göre burada biraz şey var. Biraz ihtilaf var. Bu sekizde kal, kalalım. Bir dahaki dersimizde de onu devam ederiz inşallah. Abdestini bozmayan durumlardan sekiz, sekizincisinde kaldık. Ve ihtilaflıdır biraz. Mezhepler bu konuda bazı şeyleri dile getiriyor. Bir dahaki haftada onun şey yapacağız. Evet. Bu arada sorumuz ilave yapacağımız soru cevap bir şey yapacağımız bir şey varsa onu alalım. Ondan sonra yoksa kapatalım. Peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Sen okuyacak mısın Muhammed? Niye okumayacaksın? Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Subhane rabbike rabbil amma yasifun. Ve selamun alel musselin. الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات الحمد لله مالك يوم